Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela umum nurcuların mübarek bayramlarını ve hacül ekberde bulunan nur şakirleriyle ve haçdaki nur taraftarlarının bayramlarını tebrik içinde ve çok zamandan beri esaret altında kalmış ve istiklaliyetini kaybetmiş Hindistan, Arabistan gibi alemi İslam'ın büyük memleketleri birer devleti İslamiye şeklinde Hint'te yüz milyon bir devleti İslamiye, Cavada elli milyondan ziyade bir devleti İslamiye ve Arabistan'da dört 5 hükümet bir cemahiri müttefika gibi Arap Birliği ile İslam Birliğini birleştirmesindeki alem-i İslam'ın bu büyük bayramının mukaddemesini tebrik ile bu bayram bize müjde veriyor. Saniyen İstanbul'da Refet Bey'in ve Mustafa Oruc'un yazdıklarına göre çok zaman İslam ordusunu idare eden ve sonra Darül Fünûna inkılap eden Harbiye Nezareti ve Babı ı Seraskeri o muazzam binanın alnında İnna fetahnalekafathan mubiina ve yansurukallahunasran azizaa. Hatt-ı Kur'an ile Omani dar Kur'an ayeti yazılmışken sonra da mermer taşlarla üzeri kapatılıp o nurları gizlemişlerdi. Şimdi yeniden Hatt-ı Kur'aniyeye bir numune-i müsaade ve Risale-i Nur'un takip ettiği maksadına bir vesile ve üniversite ileride bir nur medresesi olmasına bir işaret olduğu gibi Denizli Nurcularından Ahmetlerin meşhur alim ve akılca on dokuzuncu asrın en büyüğü ve içtimai feylesofların en ilerisi Bismarck'ın eserinden aldıkları bir fıkrada, o yüksek Bismarck eserinde diyor ki, Kur'an'ı her ciyetle tetkik ettim, her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm, bunun misli ve beşeriyeti idare edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez. De peygambere hitaben der, Ya Muhammed! Sana muasır olamadığımdan çok müteessirim. Beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş badema göremeyecektir. Binanaley senin huzurunda kemale hürmetle eğilirim. Bismarck diye imzasını atmış ve o fıkrasında tahrif ve nesholunan kütübün münzeleyi ziyade tenkis ettiği için o cümleler yazılmamalı ben de işaret ettim. O zat 19. asrın en akıllı ve en büyük bir feylesofu ve siyasetin ve içtimaiyat-ı beşeriyenin en mühim bir şahsiyeti olması, hem âlem-i İslam istiklaliyetini bir derece elde etmesi ve ecnebi hükümetlerin hakiki Kur'aniye'yi araması ve garp ve şimali garbide Kur'an lehinde büyük bir cereyan bulunması, hem Amerika'nın en yüksek ve meşhur feylesofu olan Mr. Carlyle dahi aynen Bismarck gibi demiş. Başka kitaplar hiçbir cihette Kur'an'a yetişemez. Hakiki söz odur onu dinlemeliyiz diye kat'î karar vermesi haşiye Risale-i Nur'dan Arabi İşaratul icaz tefsiri 30 sene evvel onun bu kıymetli hakperestane hükmüne işaret etmiş. Ve nurların da her tarafta fütuhatı ve ileri gitmesi büyük bir fali hayırdır ki ecnebide çok Bismarck'lar ve Mr. Carlyle'lar çıkacaklar ve emareleri de var diye nurculara bir bayram hediyesi olarak takdim ediyoruz ve Bismarck'ın fıkrasını leffen gönderiyoruz. İnebolu kahramanlarından Berber Ali Osman'ın masum mahdumunun güzel yazısıyla gönderdiği mektuba baktım, birden hatırıma geldi. Üç mühim nur merkezinde üç berber, tam birbirine benzer bir tarzda, nura büyük hizmetleri, hem her birisi çocuklarıyla nura çalışmaları, beni mesrur eyledi. Berber Burhan, Berber Hıfzı, Berber Ali Osman, nurun birer kıymetli kahramanlarıdır. Allah onları çoluk ve çocuklarıyla dünyada ve ahirette mesut etsin. Amin. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim! Evvela, Medrese'tü Zehra'nın üç şakirdinin hafifçe bir ay hapis cezası ve pek haksız ve çok manasız ve soğuk hakimin hiddetine maruz kalmalarına mukabil, kat'î bir kanaat ile, ve çok emarelerin kuvvetiyle müjde veriyoruz ki o şakirtler ve yardımcıları o adamın küçücük verdiği ceza ve manasız hiddetine bedel ruhaniler, melekeler ve istikbaldeki nesli âti milyonlar alkışlamalar ile öyle şakirtleri tebrik ediyorlar ve hapsi ebedînin milyonlar sene cezalarından kurtulma vesile oldukları için böyle sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan bu gibi taciz ve tazipleri hiçe indirir belki iftiharla sevindirir. Evet, bir asır evvel dünyanın en akıllı ve en müdakiki ve peyle sofu ve saltanatlı hakimi telakke edilen ve kendi hıristiyan iken bütün eski dinleri ve kitapları hiçe indiren, belki inkar etmek cüretini gösteren gayet enaniyetli ve şöhretli olan Prens Bismarck'ın, Kur'an-ı Hakîm'in önünde kendi imzasıyla ve bütün kuvvetiyle tasdikkârane secde etmesini yazan, ve inat ve enaniyetini ve dinsizliğini bırakıp Kur'an'a teslim olduğunu aleme ilan ettiğini ceridelerde neşredildiği bir hengamda ve bütün adyan-ı semaviyeyi inkar eden ve şarkı şimali'deki şimdiki dehşetli hükümetin teşvikiyle kesretle içindeki müslümanları hacca gönderip alemi İslam nazarında dinsizliğini ve inat ve adabetini bırakmak tarzında Güya Kur'an'ı inkar edemiyor ve azametine karşı bir nevi teslimiyet ve dehalet tarzında buradakilerden daha ziyade Kur'an'ı ehemmiyetli biliyorum diye bu noktada onlar benden daha geri düşüyorlar ki benim kadar hacı gönderemiyor demesine mukabil buradakiler dahi maşallah tam müsaade ettikleri halde ve böyle siyasi propaganda edildiği bir zamanda Medrese'tü Zehra'nın nur şakirtleri o mahiyet ve azametteki Kur'an-ı beyanın hakikatlarını Zülfikar ve asay Musa gibi harika risalelerle mucizelerini kalemleriyle neşredip en muannî dinsizleri tasdika mecbur etmelerine mukabil ehli dalaletin hücumu elbette değil yalnız ehli hakikat insanları belki ruhanileri belki melekleri de ağlatır ve arzı ve semayı hiddete getirebilir. Madem iki sene tedkikten sonra Ayetül Kübra eski harflerle tab edilen Bin Nusa ve Nur'un bütün risaleleri ittifakan beraat ile beraber umumu iade edilmiş, aynen iade edilen bazı risalelerin eski huruf ile teksirini bir suç sayıp ceza vermek adliyeleri cidden alakadar edip adalet şerefini kırıyor. Saniyen benim hususi katibim şimdi yok. Başka katipler de benim dilimi iyi anlamıyorlar. Ben de hem rahatsız ve hem de geç ve güç yazabiliyorum. Halbuki dünden beri yirmiye yakın mektuplar geldi. İçinde de pek çok kardeşlerimiz ve hemşirelerimizin isimleri var. Biz onların umumunun hem bayramlarını tebrik ediyoruz, hem yeni şakirt olmak isteyenleri ruhu canımızla kabul ediyoruz. Ve onları öyle sevk eden zâtlara da Allah razı olsun ve kalplerindeki muratları neyse Cenab-ı Hak onlara muvaffak eylesin deriz. Salisen Nur Santralı Sabri'nin rahmetullahi aleyh lahikaya girecek güzel mektubu ve Ali Osman ve Çilingir Ali'nin Nurlar'ın neşrindeki kutsi hizmetleri ve İbrahim Edhem'in Balıkesir ve sair taraflarda tesirli faaliyeti ve onun irşadı ile çokların Nur dairesine girmesi ve Ahmet Fuad'ın da eflani havalesinde Hasan Feyzi gibi faaliyeti ve şiddetli alakası ve Konyalı Sabri'nin genç mekteblilerin çoklukla nur dairesine girmelerine çalışması, ve başta müfessir hacı ve hoca Vehbi Efendi ve Konya ulemasının nurlara karşı hüsnü teveccühleri ve yarane münasebetleri, ve muallim Abdurrahman İhsan'ın hasbihal mektubundaki samimi ve ciddi nura alakadarlığı, ve tavşanlı Vaizi Osman'ın mektubunda pek samimi ve ciddi iki üç zatın nur şakipliğine kemal ciddiyetle girmeleri, ve Eğirdir köylerinde Ali Osman'ın ve Halil İbrahim'in tasdikiyle çok halis nurcuların yetişmesi ve Ankara Darülfünun'unda Nura ehemmiyetli hizmet eden ve Kastamonu'da mektep gençlerinden en evvel nurlara giren ve Ankara'daki Abdurrahman'ın oğlu Vahdeti himaye ve muhafazaya çalışan araçla Abdullah'ın mektubunda tam imanlı ve dindarane ve müjdekerane yazması ve orada okuyucuların çok olmasıyla ellerindeki risalenin kâfi olmadığına ve Konyalı arkadaşı Mehmet ile beraber gençler içerisinde nur neşretmeleri ve Aydın tarafında inşallah bir Ahmet Feyzi hükmünde nurlarla gayet alakadar Ali Akdağ'ın güzel ve samimi mektubundaki duaları ve tavsifleri, ben Nur'un tesirlerini hissetmesi gibi fıkraların mealleri bizi ve Nur dairesini tamamıyla mesrur ettiği gibi bu bayramda da büyük bir manevi hediye olarak kabul ediyoruz. Cenabı Hak onların umumundan razı olsun. Hususi ve ayrı ayrı mektup yazamadığımdan gücenmesinler. Hüsr'bin lahiha-i temmize ait mektubunu hiç ilişmeden kabul ettiğim için sizdeki aynı suretini mahkemeyi temyize gönderebilirsiniz. Madem sizde bir sureti vardır, bu mektubu göndermeden lahikaya da geçsin. Şimdi gelen mektupta, gençlik rehberinin fiyatını siz benden daha iyi bilirsiniz. Bir veya bir buçuk banknottan aşağı olmasın. Hüsrev'in kalemi, dördüncü söze başlamasına bin bârekallah deriz. Allah muvaffak eylesin. Amin. Safranbolu kahramanı Berber Hıfzı, Hüsnü, Yılmaz iki masum Nurcu Mahdumları ile ve İnebolu kahramanlarından Ali Osman ve iki Nurcu Mahdumlarının bayram tebriklerine mukabil selam hem muvaffakiyetlerine dua ederiz.